Evet, bugün yine dersimizin konusu imandır biz geçen hafta Abu Hanife'nin görüşünde kalmıştık Abu Hanife biliyorsunuz <gülüyor> bundan önceki derste söylediğimiz gibi alimler iman konusunda veyahut da İslam fırkaları İslam iman konusunda imanın manası konusunda ihtilafa düşmüşler demişti ki selefin imanı tarifi açısında demişler ki iman kalple tasdik tabi marifetten sonra yani tanıdıktan sonra veyahut tanımını yaptıktan sonra kalple tasdik, dille ikrar azalarla amel etmek mütezile fırkası ile hariciler harici fırkası aynen selef uleması gibi demişler ki iman kalple tasdik, dille ikrar, azalarla amel etmektir. Yani harici grubu ile mütezi ile grubu aynı görüşteler. Yani hadis ulemasının e, bu, bu imanı tanımında aynı ittifak, müttefiktir. Mürciye firkası demiş ki <gülüyor> el-mürciye yani imanı tehir eden İslam fırkaları demişler ki iman sadece kalple tasdiktir. Yani mürci fırkasına göre iman kalple tasdiktir. Bir de Ebu Cehan, Cehan bin Safran biliyorsunuz o da mürci olmasına rağmen görüşünde biraz aşırı kaçarak demiş ki iman sadece kalple tanımak bilmektir Yani el-ma'rifa. El-iman hu-el-ma'rifa demiş. İman ma'rifettir. Yani bir kişi kalbiyle Allah Celle Celaluhun varlığını bildikten sonra onun Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemde onun Resulü olduğunu bildikten sonra tamam mı? Bundan sonra hiçbir şey, hiçbir amel işlemezse bile Tamam mı? Bu kişinin imanı ile Resullerin ve meleklerin imanı arasında fark yok demiş. Ve kişi kalbiyle merifet, yani kalbiyle bildikten sonra, bunları bildikten sonra diliyle küfrü ikrar ederse bu kişi yine kamil manada mümindir demiş Cehennin Sıfı Yani dikkat ediniz, kalbiyle bildikten sonra, kalbiyle Allah Celle Celaluhu'nun varlığını inanıyor, biliyor yani Allah celle celaluhu zalim değildir. mı? Ondan sonra Allahu Teala'nın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlara gönderini de kalben biliyor. Ama kalben bildikten sonra da tasdik etmezse bile ve ineto kalbe bildikten sonra dili ile küfrü, şirki ikrar ederse ve yehu tefeli bir küfür ve yahut şirk ve yahut fısık fuhur yaparsa o kişinin imanında hiçbir değişiklik olmuyor demiş Cemal-i Sıfat. Yani o kişinin imanı yine kamil manada mümindir demiş Hem Mustafa. Murci'a kavludur bu. İman Kalp. Yok, kalp. Murci'a fıkısı sadece kalp ile tasdik diyor. Cemal-i Sıfat'a mürciğe fırkasından olmasına rağmen biraz daha ileri gitti. Burada mürciğe fırkasından da olan Ebu Hanife'yi rahimahullah yine mürciğe fırkasından saymışlar ama yüzde yüz mutlak manada mürciğe fırkasından değildir Ebu Hanife rahimahullah. Onun için demişler ki Ebu Hanife'ye ve Ebu Hanife'nin ashabına demişler ki mürciğe tül fukaha ey fakih olan murciler çünkü Ebu Hanife Rahim Allah imanın tarifini yaparken diyor ki, iman kalple tasdik, dille ikrardır. İman, amel imandan değildir. İman artmaz ve eksilmez demiş. Ebu Hanife Rahim Allah ve ashabı, tamam mı? İmanı bu şekilde bu şekilde tarif ediyor. Ancak, Murci'e fırkası ile Ebu Hanife'nin iman konusundaki görüşü arasında dağlar kadar fark var tabi. Çünkü Mürciha Fırkası diyor ki kalple tasdik ondan sonra hiçbir amel yapmasa imanı tam kamil manada mümindir diyorlar. Yani ameli gerek görmüyorlar. Tamam mı? İbn Cehenn bin Safvan İsa sadece bilir kalple bildikten sonra ondan sonra diliyle ne kadar küfür şirkte söylerse veyahutta küfür ve şirk işlerse Yine onun yanında nedir? Kamil manada mümindir. Ebu Hanife Allah dikkat ediyorsan, çünkü bazı şanslar aşırı giderek Ebu Hanife'yi Ebu Hanife'nin söylemediğini, söylediğini söylüyorlar. Tabii ki bu büyük bir zulümdür. Ebu Hanife Allah yani mutlak manada mürcii değildir. Ama iman konusunda hakikaten mürcii fırkasından nasibini almıştır. Niçin? Çünkü amelin imandan olmadığını söylediği için selef uleması, yani hadis uleması demişler ki, Ebu Hanife'ye ircaya düştü. Yalnız Ebu Hanife rahim Allah, demiyor ki amel gerek değildir. Evet, amel imandan değildir ama amel gerekiyor diyor. Ondan sonra mürciye kalple tasdik söylerken Cehennep-i Sıfhan kalple bilmek söylerken Ebu Hanife neyi görüyor? Diyor ki kalple tasdik dille ikrar. Abu Mansur ise Muhammed bin Muhammed Es-Sajistani veyahut da Abu Mansur ve onun lakabı biliyorsun Ebu Mansur El-Ma'turidi diye geçer. Ama onun ismi Muhammed bin Muhammed Es-Samarqandi. Es-Sajistani Es-Samarqandi. Es-Samarqandi Lakabı ise Abu Mansur. Abu Mansur iman sadece kalple tasdiktir demiş. Yani aynen Murgi Afrikası gibi. Yalnız Abu Mansur kalple tasdik görürken ameli gerek diyor. Yani namaz kılması lazım, hac yapması lazım, oruç tutması lazım, tamam mı? Edebiyyatı da aynı şekilde diyor. Efendim, edebiyat. Daha miskinler iyi anlatacağız inşallah. Eee Abu Hanife rahimehullah ise bunlara artı olarak ne diyor? Kalple tasdik dille ikrar. Çünkü kişi kalbiyle tasdik yaptıktan sonra Allah Celle Celaluhu'nun varlığı, birliği ve Aleyhisselatü Vesselam'ın Resul, ondan sonra ve Vesselam'ın getirdiği hak olduğunu mutlaka diliyle ilan etmesi gerekiyor. Eğer diliyle ilan etmezse, bulunduğu toplumda, o toplumda kafir olarak gözükür. Yani her ne kadar kalbiyle imanı tasdik ediyorsa, tamam mı? Diliyle ikrar etmese yani açığa vurmasa ondan sonra amelle o zaman... O kişinin o toplumda Müslüman olmadığı bilinecek. Ne değil mi? Ondan sonra Müslüman olmadığı bilindiği zaman hiç kimse onu evlendirmez. Yani bir Müslüman kızını ve vermez. Çünkü Müslüman bir kızla evlenebilmesi için imanı ne yapması gerekiyor? İlan etmesi gerekiyor. Ekleme şahadeti getirmesi gerekiyor ve Allah Celle Celal, emir ve yasaklarını ne yapmasını itiraf etmesi gerekiyor. Ha o zaman bu adam Müslümandır. <Gülüyor> Ebu Hanife rahimehullah namazın yani azalarla olan amel her ne kadar imandan imandan bir cüz görmüyorsa da gerek görünüyor. Onun için demiş ki Allah iman sabittir. Yani bir müslümanın imanı ile melekler imanı arasında bir fark yoktur demiş. Allah. Yani nasıl melekler Allah Celle Celaluhu'nun varlığına, birliğine ve göndermiş olduğu Resullerin hak olduğuna inanıyorlarsa, Müslüman o şekilde inanıyor. Tabii ki, Selef uleması demişler ki burada Abu Hanife Rahimullah yani hata etti. Çünkü normal bir alimin, sen bırak artık yani normal bir insan, Müslümanın Normal bir alimin imanı ile bir Resul imanı gibi olur mu? Veya da bir melek gibi imanı olur mu? Veya da bir alimin imanı ile bir sahabinin imanı gibi olur mu? Veya da normal bir sahabi ile dört halife dört halifenin imanı gibi olur mu? Veya hatta Ali'nin, Üzmen'in, Umar'ın, Abu Bakır'ın imanı gibi olur mu? bu mümkün, mümkün değil. Mümkün, burada fark var yani. E, burada bu kişilerin imanı ne ile kuvvetleniyor? Amel kuvvetleniyor. Kişi kalbinde iman hakikaten kalbine rasih olursa o kalbine rasih olan bir kişi mümkün değil, alkolü içki içmez, haram yemez, kelam atmaz. Yani Ebu Bekir gibi bir kişiyle normal bir sahabi, tabii ki bir değiller. Ve Allah Resulü ve Sellem, yani diyor ki eğer diyor kendime halil, kendime halil edinmek caiz olsaydı, Abu Bakir halil edinecektim diyor. Yani en büyük dost. Biliyorsun Hille sevginin en zirvesidir. Tamam mı? Ve bu şekilde burada Ebu Hanife me'l-esef-i şedîd yani her ne kadar dört imam içerisinde veyahut da Sünnet ve Cemaat'ın içerisinde meşhur bir alim gözüküyorsa da masum değiller tabi. Yani Ebu Bekir bile hata etmiş, Ömer hata etmiş, Ali hata etmiş, Hüfman hata etmiş, büyük Raşid halifeler hata etmiş, daha doğrusu Resuller hata etmiş. Adem Selam hata etmiştir. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve hata etmiştir. Yani Allah Resulü Selamın o amme kişiden yüz çevirmesi bir hataydı yani Allah Celle Celaluhu onu ayetle iqaz etti. Tamam mı? Ha, eğer resuller hata ediyorsa, nebiler hata ediyorsa, yook sahabiler hata ediyorsa, ondan sonraki alimler tabii ki hata etmezdiler. Çünkü biz selef akidesini edinen insanlar veyahutta Müslümanlar bizim yanımızda Resullerden başka din konusunda hiç kimse masum değildir. Rafizi grup demişler ki imamlar ve imam vekilleri hepsi nedir? Masumdurlar demişler. Ve bu konuda Kur'an'dan, sünnetten hiçbir delilleri yoktur. Ancak kendilerine oluşturmuş oldukları bazı sözler var. O, o sözlere inanarak kendi tabilerine bunu aktarıyorlar ve diyorlar ki imamlar masumdur. Hatta bazı görüşlerinde imamlar masum olmanın üstünde daha ileriye giderek imamlar kainatın sevk ve idaresini ediyorlar. o bunu bizzat El-Küleyni kitabında ondan sonra at ondan sonra e, El-Kitab-ül İslamiye'de e, kitabında bu mevcuttur. Yani diyorlar ki ehlibeyt Beyt bundan daha öte giderek gaybı biliyorlar ve kainatın sevk ve idaresini ediyorlar. Tabii ki bu gerçekten yani bu imamlara büyük bir iftiradır ve şey. burada biz Ebu Hanife'nin bizzat kendi görüşünden aktaracağız diyor ki "İnne Ebu Hanife radıyallahu عنhu, kad anhu kad iştahar anhu qawluhu bi anna l-iman ibaretun an amrayn la thalif lahuma tasdiqun bil qalbi, ve iqrarun bil lisani tasdiqun bil qalbi." Ve iqrarun billesani. Ve bunun üçüncüsü yoktur. Bir ve iki. Ehli sünnet vel cemaat dediğimiz yani selaf uleması ne demişler? İman, kalple tasdik Yani tabii, ma'rifetten önce. ma yavuz da ma'rifetle beraber. Kalp tasdik illa ikrar azza ağzalarla amel etmek. Tamam mı? قال رحمه الله في الوصية إمام أبو حنيف رحمه الله من بير كتابه ور اسمه الوصية بكتاب تديركي الله رحمة السن الإيمان إقرار باللسان والتصديق بالجنان والإقرار لا يكون وحده إيمانا يعني بير كشي قلبي لتصديق إت مسا قلبي لتصديق أد دليل إقرار إت مسا أو كشي دليل إقرار إت مديشن أبو حنيفن ينضى tafiri Müslüman değildir. Burada Ebu Hanife kime muhalefet etmiş olur? Jahan bin mı? çünkü ve Abu Mansur el maturidi Ve Abu Mansur el maturidi Muhammed bin Muhammed Abu Mansur el maturidi bilirsiniz. Ebu Hanifenin mezhebine göre fıkhan amel ediyor ama akidede onun Fıkhül Ekber diye bir kitabı var Abu Hanife, Allah. Bu Fıkhül Ekber'in Şerhini yapmıştır ve o kitabın ismini kitab Tevhid diye adlandırmıştır Abu Mansur Ve Abu Mansur Abu Hanife'nin Şu görüşünü veyahut da şu inancını Görmesine rağmen çünkü kitabı Şerh ediyor Kitabı şerh eden bir insan kitabı çok iyi Okumuştur öyle değil mi? Ve kitabı okuyarak ondan sonra Teallik yapmıştır, yani şerh etmiştir, tefsir etmiştir Ve Abu Mansur bu kitabı şerh ederken Ebu Hanife'nin bu diyor şunu benimsemeyerek, benim benim tamam mı? İmanın sadece kat ve pastık olduğunu söylüyor. Ebu Hanife diyor ki: burada ve ikraru ikrar yalnız dil ikrar bu hiçbir zaman olmaz. Tevhid olmaz ve Yahutta da iman olmaz. Ebu Mansur bu kitabı okumasına rağmen bunun aksine hareket etti lأنّه لو كان إيمانا لكان المنافقون كلهم مؤمنين. eğer diyor dile ikrar iman olmuş olsaydı diyor o zaman bütün münafıklar müslüman olacaklardı. Çünkü münafıklar değil ki dilleriyle değil ki dilleriyle bel azalarıyla İslam'ı yaşamışlar. Namaz kılmışlar. Kıldıkları namaz beş vakit namaz Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in camisinde arkasında namaz kılıyorlardı münafıklar. ورشدوا يولار عليه الصلاة والسلام لبعابر حجي أبيوه عليه الصلاة والسلام لبعابر كافر لرقارش مشرك لرقارش جهاد يأبيوه يعني صادجة إقرار دي يعني دقتي دي ديور سنزابو حنيف رحمه الله ديوركي لأنه لو كان إيماناً أي الإقرار باللسان لو كان إيماناً لكان المنافقون كلهم مؤمنين حلبو كي منافقار صادجة دي الله إقرار يقول زمان Ha, o zaman Zahiri Açısından ikrar ve amel ikrar ve amel Sahih olabilmesi için Kalpteki iman yüzde yüz Marifet ve Sıdk olması Gerekiyor Onun için münafıklar her ne kadar dilleriyle ve azalarıyla İslam'a İslam girmişlerse de Biliyorsunuz Münafıklar dilleriyle ve azalarıyla İslam'a girdiler ama kalpleriyle hiçbir zaman İslam'a girmediler. Kalpleriyle İslam'a girmedikleri için yapmış oldukları bütün bu zahiri ibadetler ikrarla beraber Allah katında hemen manfürandı. Yani hiçbir değeri yoktur. Niçin? Çünkü kalben kafirdiler. Kalben hiçbir zaman yapmış oldukları ameli tasdik etmediler, inanmadılar. Ama Ali Şah ve Selam ile onun döneminde ve onun gidişinden sonra ashabı döneminden İslam'ın güç ve nüfuzundan korktukları için maddi yönden de birçok şeyden mahrum olmamaları için nasiplerini almaları için kerhen ne yaptılar? Amel yaptılar. Bizim burada bazı camilerde bazı kişilerin takiyyeten kefilleri yanında namaz kıldıkları gibi. Musayiriler mesela. Nusayriler, mesela bufeler var Millet geliyor oradan bir şeyler alıyor Namaz vakti geldiği zaman bakıyorsun ki Birçoğu Müslümanlarla beraber camiye gidiyor Abdest diye bir şey de yok Ama Riyakarlı, takiye yaparak Tamam mı? Ha O zaman o kişinin inanmamış olduğu bir şey Bir şey ile Yapmış olduğu amel Arasında fark var O kişi inancı küfür inancı Hristiyanlık, inancı Yahudilik inancı Mecusilik olup da her ne kadar Müslümanların kılmış olduğu namazı kılarsa okumuş olduğu namaz onu İslam'a sokmaz. Onun için burada Hembeli fukahası bile burada yani burada alimler mesela Cumhur bunları taktiğ etmiştir. Mesela Hembeli fukahası yani hepsi değil. Aleyküm bir, selamlarım. Bir kısmı çünkü Hembeli mezhebinin cumhuru namazın terki küfür olmadığını söylüyorlar. Ama bazıları küfür olduğunu söylüyorlar. Ve onun için hem beyler ve özellikle Suudi Arabistan öyleması diyor ki, kişi namaz kılarsa Müslümandır, mümindir. namaz kılmazsa Mümin Müslüman olmayıp kafirdir. Namaz kılarsa İslam'a girmiş olur. Namazı terk edese kafir olmuş olur, müşriktir. Onun yani namazı terk eden bir kişi müşrik ile tamam mı? kafir arasından bir fark yoktur tabii ki kendilerine göre delilleri vardır. Ama diğer delilleri ne yapmışlar? Göz ardı ettiler. Bunları hiç zikretmediler. Veyahut da zikretmek istemiyorlar. Veyahut da zikrediyorlarsa da kendi açılarından ayrı bir tevilleri var. Yani dikkat ediyorsanız burada Subhanallah Yani esmet konusunda esmet sadece Allah'a ve nedir Allah ve Resullerinden sonra kişi beşeriyet beşeriyet mefuhunu taşıyıp, ilim konusunda ne kadar zirveye çıkarsa çıkarsın, çıksın mutlaka hata etmesi gerekiyor. Çünkü Allah Celle Celaluhu bu ismeti sadece Resullere tanımıştır. Resuller dışında din konusunda ne kadar ilim kariyeri, ne kadar takvalı olursa olsun, mutlaka din konusunda bakıyorsun ki hata ediyor. Ve buradaki hata bilerek değil, bilmeyerek ya iştihad yapıyor, Nas'ın Nas varlığında iştihadı yapıyor. Nas'tan haberi yoktur. Yani bilerek değil. Veyahut da nas'ı görüyor. Hadisi görüyor. Ama o hadis onun yanında sahih olmuyor. Olmayınca da hadise ters düşerek iştihadına başvuruyor. Tamam mı? Veyahut da kıyas yaparken yine o şekilde. Veyahut da tevil yaparak hataya düşüyor. Onun için burada yani Abu Hanife Rahimahullah burada tevil yaparken hembeli Hembeni mezhebinin bazı fakihleri burada tevil yaparak ne yapmışlardır? Hata etmişlerdir. Abu Mansur yine o şekilde hata etmiştir. Yani mesela İslam ümmeti İslam yani selef uleması demiyorlar ki demiyorlar ki Abu Mansur haşa ve kelle münafıktır. Yok. Diyorlar ki bu mefhumda, iman mefhumunda hataya düşmüştür. Yani bu alimler İslam fırkaları içerisinde bazısı sivri zekalı bazı şahıslar, bazı alimler bazı ilim talebeleri bakıyorsun ki iman meflumunda veyahut da bazı şeylerde ne yapıyorlar? Bu konuda kısır oldukları için yani ilim buradaki bu meselenin ilminde kısır oldukları için bakıyorsun ki ne yapıyorlar? hata ediyorlar. Ama bu hatayı kastetmiyorlar. Kastederlerse Allah korusun o zaman tehlikeli oluyor. Ama kast etmedikleri için tamam mı? Nifakı veyahut da dini çevirme veyahut da dini tahrif etmek konusunda kast etmedikleri için burada isabet ederse iki sevap alıyor. Hata ederse bir sevap alıyor. Niçin hata ettiği halde sevap alıyor? Çünkü güç sarf ediyor. Okuyor, araştırıyor, düşünüyor, taşınıyor ama burada isabet etmiyor. Ha o zaman Allah Celle Celaluhu samimiyetini bildiği için bu konuda samimiyetini bildiği için şu cühdünü tamam mı yani şu yorgunluğunu şu araştırmasını araştırmasını boşa vermiyor yine ona bir suaf veriyor isabet ettiği zaman nasa nas, isabet ettiği için hedefi bulduğu için hedefi bulduğundan dolayı yine ne yapıyor Allah Celle Celaluhu artı bir suaf daha veriyor Ondan sonra diyor ki ve كذلك المعرفه وحدها لا تكون ايمانا. Burada kime veriyor burada Abu Hanife rahimehullah Cehen bin Safwana. Tamam mı? Burada vel iqraru la yakunu wahdahu Abu Mansur ve onun gibi onun çizgisinde olan kişilere cevap. Burada da el ma'rifatu wahdaha la takunu imanan burada Cem bin Safwana cevap vererek. Çünkü Cem bin Safwan iman sadece marifet der diyor. Kalb ve tasdik etmes bile. İmanı kami manada mümindir. Ve burada Ebu Hanife dikkat ediyorsanız ha o zaman Ebu Hanife rahimahullah burada mutlak manada mürci'i inanca sahip değildir. Ama nasibini almıştır. Nerede nasibini almıştır? İmanın amelin imandan bir cüz olmadığını görünce veyahut da imanın amelle artıp artmaya artıp artmayacağı konusunda burada hakikaten yani bu hataya düşüyor. Allah rahmet eylesin. لِأَنَّهَ لَوْ كَانَتْ اِمَانًا لَكَانَ اَهْلُ الْكِتَابِ Eğer iman, marifet olmuş olsaydı, kalple sadece bilgi olmuş olsaydı ve da kabul edilmiş olsaydı o zaman Yahudiler ve Hristiyanlar daha doğrusu Yahudi ve Hristiyanlardan öte giderek Abu Talip, o zaman mümin olacaktı. Çünkü Abu Talib Ali (s.a.v.)'in amcası Öz amcası Ali (s.a.v.)'in dini konusunda, konusunda tasdik etmiştir. Ey Muhammed (s.a.v.) sahih bir din, doğru bir din üzerinde olduğunu inanmıştır ama kabul etmemiştir. Bilmiştir, öğrenmiştir. Yani marifet aynen bin Sıfı'nın fıkrası gibi, tamam mı? Ama ne yapmamıştır? İnkiyat olmamıştı Kabul etmemiştir. Diliyle ikrar etmedi bunu. Neden? Tasdikan. Burada Abu Talib Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki Senin gerçek Bir Resul olduğunu biliyorum. Senin dinin Gerçek mukaddes bir olduğunu da biliyorum. Ve eğer diyor Benim kavmim Beni kınamayacağını Ve kadınlar beni Tandırlar üzerinde beni konuşmayacaklarını Bilseydim diyor senin dinini kabul edecektim. Ha Burada eneniye var. Asabiye var. Burada kabilecilik şimdi bizim bu çağımızda cinsiyet mevzusu gibi. Ne için? Cinsiyet. İşte filan şu cinsiyetlidir, filan şu cinsiyetlidir. Tamam mı? Biz şu cinsiyeti taşıyorsak ve maddi sorunumuz da yerindeyse o zaman biz cinsiyetimizle ne olmuş oluyoruz? Herkesten daha iyi olmuş oluyoruz. Tıpkı Yahudiler, Yahudiler diğer insanlar üzerinde kendi faziletlerinin herkesin üstünde olduğunu itiraf ettikleri gibi. Çünkü onlar şağb muhtar. Tamam mı? Yani onların iddialarına göre Allah Celle Celaluhu kavimler arasında en seçkin toplum Yahudi toplumudur diye Ha, bu seçkinlikle kendilerinin, herkesin üstünde kendilerini görüyorlar. Bugün bazı cinsiyetler de kendilerini bazı cinsiyetler üzerinde gördükleri gibi. Veyahut bazı kabileler kabile büyüklüğünden çoğunluğunda veyahut maddi yönden veyahut da bakımından daha çok fazla olduğu için diğer kabileler üzerinde kendilerini gördükleri gibi. Ve biliyorsunuz cahiliye döneminde kabilecilik kabilicilik çok da şurdu. Ve Abu Talib, Rafiziler ve Sünnilerin bazı cahil insanları diyorlar ki Abu Talib ve Allah Aleyhisselatü annesi ve babası iman üzerinde öldüler ve Müslümandırlar. Halbuki öyle değil. Allah Aleyhisselatü annesi küfür üzerinde ölmüştür. Babası da küfür üzerinde olmuştur. Amcası da küfür üzerinde ölmüştür. Ve bu hadis uleması ve selef uleması arasında ittifaktır hancak rafız ve bunlara aldanan bazı cahil şahıslar ister ilim talebesi olsun ister olmasın kim olursa olsun burada hata etmişler. Hatta bazıları diyor ki biz mesela biz Allah'ın annesine, babasına, amcasına ne kafir deriz ne Müslüman deriz. Sübhanallah. Allah ve Resulun tekfir ettiğini sen nasıl kafir görmezsin? Ne demek yani? Biz işte Sı annesi olduğu için cık, valla kafirdir diyemeyiz. Müslüman da diyemeyiz. E o zaman sara menzil etmeyen menzil burada mütezeli görüşünü seçmiş oluyor bu konuda. Mütezelenin böyle bir görüşü var mı diyor? diyorlar ki büyük günah işleyen günah işleyen bir kişiyi ne kafirdir ne Müslümandır. Fasıktır. Kafir ile iman arasındadır. Fasıktır öldüğü zaman biz ölümüne bakarız. Eğer o yapmış olduğu fısıktan dolayı tövbe ederek ölürse, o zaman Müslüman olarak Müslüman olarak ölmüştür. Eğer tövbe etmeden ölürse, o zaman küfür üzerine ölmüştür ve ebediyen cehennemde kalır. O zaman burada haricilerle beraber aynı ne yapmış olurlar, birleşmiş olurlar. Tabii ki bizim bizim dinimizde öyle bir görüş yoktur. Menzilatun beyel menzilateyn ve yahutta Bu ne Müslümandır ne kafirdir bizim yani Selef ulemasında Selef ulemasının görüşünde böyle bir görüş yok. Ortanca bir görüş yoktur. Selef uleması net konuşuyor. Kişi ya kafirdir ya mümindir. Veyahut da fasıktır. Kafirse inkar ettiğinden tamam mı? Bir şey dinden zaruri olan bir şey inkar ettiğinden dolayı kafir oluyor. Veyahut da şirk koşarsa büyük şirk koşarsa mesela müşrik oluyor. Veyahut da fıst gereken bir amel yaparsa o zaman fasık olmuş oluyor. Ama menziletun beynel menzileteyn. Valla bu ne ne kafirdir. Böyle bir görüş yoktur. Ve böyle bir görüş icat etmek dinde bir bidaattır. Ve dinde bidat işleyen bir kişi Allah katında tövbe etmezse büyük bir günahı var. Ve onu taklit eden insanlar her onu taklit eden kişi o kişinin görüşü üzerine olduğu müddetçe o bidatı ihdas edenin amel defterine günah yazılıyor size ezbelletmiş olduğunuz.